Tohumdan hasada ekolojik yaşam hazırlayıp sunanlar ora kabatepe ve Zeynep çelen Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Orakabatepe bu haftaki programımıza geçmeden önce bu bölümün destekçisi Ahmet Okan'a bir kez de bir teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Geçtiğimiz hafta derneğimizin eş genel müdürü Gizem Altın'la yaklaşan projelerimizi ve eğitimlerimizi konuşmuştuk. Gerçekten bu sıkışık gündem içerisinde iyi örnekler de bizde olabildiğince elimizden geldiğince yaratmaya çalışıyoruz. Yazdan çıkıp sonbahara gelirken de bu konuda aslında zengin olduğunu düşündüğümüz bir döneme denk geldik hem eğitimler hem de projeler açısından. Geçtiğimiz hafta çok üzerinde duramadığımız bir diğer projemiz var. Aslında geçtiğimiz bahar aylarında başlamıştı. İlk doğumlarını atmıştık. Bu bölümde bundan bahsedeceğiz. Doğa Dostu Kent Bahçeleri projemizden ve bununla bağlantılı Tohumlar Kampüse kampanyamızdan. Bunu konuşmak üzere Buğday Derneği'nden bir telefon konuğumuz var. Gözde İvgin Derneğimizin iletişim koordinatörü. Gözde hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Boran. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz hafta Gizem'le konuşmuştuk. Hem geçtiğimiz eğitimlerin şöyle bir değerlendirmesini yaptık. Hem de önümüzdeki hmm. dönemde buğdayı neler bekliyor diye bir baktık. Bunlardan bir tanesi de Doğa Dostu Kent Bahçeleri projesi devam eden. Ve yaklaşan İstanbul Maratonu öncesinde Tohumlar Kampüse kampanyası. Senden biraz hmm. dinleyebilir miyiz Doğa Dostu Kent Bahçeleri projesini? Tabii. Burada ekolojik yaşamı destekleme derliği senin de çok iyi bildiğin gibi tek tek bireylerde ve bir bütün olarak ekolojik yaşam bilincini ve doğa ile uyumlu ekolojik yaşamı desteklemek için çalışmalar yürütüyor uzun yıllardır. Bu çalışmalardan en yenilerinden biri de doğa dostu kent bahçeleri projesi. Bu projede aslında önceki projelerle bağlantılı daha önceki tatuta, tohum takas ağı gibi hayata geçmiş projelerin yarattığı değerleri kullanarak onların izini takip ederek ekolojik temelli eğitim, bahtecilik ve topluluk oluşturma projesi diye tanımlayabiliriz kısaca. Hı hı. Bu projeyle devlet üniversitelerine ilk etapta çağrıda bulunduk. Niyetimiz devlet üniversitelerinin kampüslerinde yerel tohumlarımızı yaymak ve Orada e, ekolojik dönüşüm tohumlarını saçmak. Hı hı. E, bu yüzden de e, bunu en güzel aktarabileceğimiz e, gelecek nesiller olduğu için ve onların yaymasıyla bu aslında yerinde bulacağı için öncelikle kampüslerde başladık. Hı hı. E, biz, bizim çağrımıza cevap veren devlet üniversiteleriyle projeye başladık. E, şu zamana kadar dört devlet üniversitesi kampüs postanlarına kavuştu. Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, ottu ve İtri. İtri taş kışla, kampüs bahçeleri, bostanları yaz ayları boyunca da öğrenci eksikliğine rağmen yaşatıldılar. Ve ürünlerle birlikte tohumdan tohuma döngüyü de tamamladılar hatta. Tohumları da verdiler. Bir yaz bostanıydı aslında burada kurulanlar. Bunların da tohumlarını da aslında gerçek anlamda da almış olduk. Yaz sebzelerinin yerini yavaş yavaş kışa bıraktığı günlerde. Evet, evet. E, bu projenin ilk ayağı olarak düşünülen Tohumlar Kampüse kampanyası e, kapsamında devlet üniversitelerinin kampüslerinde bostanlar kurup ekolojik yaşama giriş ve topluluk oluşturma ile ilgili eğitimler veriyoruz. E, eğitimlerimiz, e, Eğitmenlerimiz bu dört e, ile devlet üniversitelerine gidip e, oradaki gönüllü ve bunun bu bostanların e, sürdürülebilirliğini sağlayacak gönüllü öğrenci arkadaşlarla bir araya gelip e, bahçeler kurdular. E, kompost üretimini öğrendiler. Kompost kendi e, organik atıklardan gübrelerini elde ettiler. E, proje sonunda da zaten bir bahçecilik kitabı hazırlayacağız. E, i̇lk ayağ tonlar kampüse. Bunun <gülüyor> e, daha sonra e, önümüzdeki senelerde ilkokul, lise gibi... E, Öğretim kurumlarında hatta belediyelerle daha farklı alanlarda çoğaltılabilmesi aslında projenin çıkış noktası hı hı. en büyük isteğimiz. Hı hı. Ee, Onlar da yüzden, olacak. E, şu an. Evet, e, işte adım adım oluşumuyla yaptığımız ortak çalışmayı da e, 1 Mart'ta e, bu yıl e, Antalya Maratonu, Ratonia'da toplanan bağışlarla 4 devlet üniversitesiyle başladık, yola çıktık. Şimdi önümüzde 15 Kasım'da yeni bir maraton var. O maratonda da destekçilerimizi bekliyoruz. Çünkü hı hı. hedefimiz 20 devlet üniversitesi kampüsü. Ee, olabildiğince çok kampüse tohumları saçmaya niyetliyiz. Programın, bu programın ikinci bölümünde zaten adım adım yardımseverlik platformundan bir konuğumuz olacak. Daha detaylı onunla konuşacağız. Adım adımla da bu projenin bağlantısını. Üniversitelerde başlamasını ben de çok önemli buluyorum. Çünkü gerçekten döngüyü tamamlayacak ve döngüyü çok iyi izleyecek bir yer. İşte işte çıkan gıda atıklarıyla olsun, kâh o gıdanın direkt kampüslerde kullanabilme olasılığı olsun. Bu nedenle üniversiteler güzel bir hedef. Ama biraz da zaten projenin neyi hedeflediğini e, ismi söylüyor. Kent bahçeleri diye. Evet. E, biz e, aslında dernek olarak da her zaman gıda ile aramızdaki bağın koptuğunu ve bu nedenle yaptığımız gıda tercihlerinden dolayı farklı bir tarımı şekillendirebiliyor olduğumuzu ve ister istemez e, sorunun tarafında olabileceğimizi e, hep konuşuyoruz. Dolayısıyla bu ile beraber aslında biz yeni bir bağ kurmayı da hedefliyoruz değil mi? Biraz bu amacından bahsedebilir miyiz projenin? ve aslında hepimiz hem sonun hem de çözümün bir parçasıyız. E, tüketimin en yoğun olduğu yerler şehirler. E, o yüzden de e, aslında tüketimin yoğun olduğu asıl yeri olan şehirlerde tüketicinin de dahil olduğu, kendi gıdası konusunda sorumluluk alabileceği, ekolojik çözümler üretilmesi hedefleniyor aslında bu projeyle ve modeller yaratılması. E, kampüs bahçeleri de aslında bu konuda bir model. Çünkü bu projeyle onu gördük ki gittiğimiz üniversitelerde birçok aslında e, meraklı, ilgilenmek isteyen ama ne yapacağını bilemeyen, e, nereden başlayacağını bilemeyen bir sürü genç üniversite arkadaşımız var, üniversitede arkadaşımız var. E, bu yüzden bu kampanya çerçevesinde, onlar içinden bu iyi bir platform oldu, güzel bir buluşma noktası oldu. Çünkü hem yerel tohumların öneminin anlaşılması hem kendi küçük alanında bile gıdasını yetiştirebileceğini ve ekolojik yaşam için o duyarlılığı arttırıp hatta etrafına da çevresine de yayıp bunu çoğaltabileceğine dair güzel bir deneyim yaşadık. Ki zaten en son Eylül ayının, yani bu ayın başında çaantepete e, bu kampüslerde birlikte e, bostanları kurduğumuz ve arkadaşlarla üniversite arkadaşlarda e, öğretim üyeleriyle bir araya geldik neler yaptık ve daha neler yapabiliriz diye bostanlar üzerine konuştuk deneyimlerimizi paylaştık e, orada da gördük ki e, gayet güzel o sürdürülebilirlik sağlanıyor e, ve onlar devam edecek Şimdi bu kampanyada hedefimiz bunun en azından 20 devlet üniversitesi kampüsüne çıkması ve hemen hemen her yerde çoğalması, artması, tohumların yayılması. Dediğin gibi aslında burada bir tohum atılıyor ve ondan sonra bunun evet. tabii devamlılığının da sürdürülebilirliğinin de geliyor olması bekleniyor. Ama evet. düşündüğümüzde belki içinde bulunduğumuz için şehir içinde konuşabiliriz büyük şehirler bizi biraz tüketici olmaya zorluyor ve bizi biraz köşeye sıkıştırıyor gibi ama hala bir evet. üretme arzusu ve belki gıdamızın gerçekten egemenliğini de kendi elimize alma arzusu da devam ediyor. Dolayısıyla kent bahçeleri bu sıkışıklık içerisinde çok iyi bir örnek. Yurt dışında da özellikle İngiltere'de, Amerika'da, bunun gibi endüstriyelaşmış ülkelerde bunun gibi çok örneklerin çok daha evet çok daha fazla sayıda olduğunu görüyoruz. Aslında evet. yeni bir şey de değil bir yandan Bostanlarla da bağlantısını kurmak çok mümkün değil mi? Bunun yeniden canlandırılması gibi bir şey aslında hedefine. Evet biz de bir yerden başlamış olduk kampüslerle umarız daha da çok yere yayılır. Özellikle şehirlerde e, o imece bahçelerini hep birlikte yaygınlaştırırız. E, neden olmasın? Her mahallede bir bostan e, olsa keşke işte Doğru. Bu, bu şekilde yayılarak e, buna vesile olmak en büyük isteğimiz. Hı hı. E, önümüzdeki dönemde bu proje dahilinde biraz bahsettin ama hangi adımlar e, bizi bekliyor? Neler var buğdayın e, önünde bu dönemde? Şimdi 15 Kasım'da 37. İstanbul Maratonu var. Bu kampanyamız kapsamında adım adım yardımseverlik platformuyla yine biz bir araya geldik. Daha önceden de Tatuta projemiz için Tohum Takas Ağı projemiz için de farklı kampanyalarda işbirliği yapmıştık. Bu projede de adım adım da yine birlikte olacağız. Bu 15 Kasım'da koşulacak olan 37. İstanbul Maratonu'nda e, kampanyamıza e, destek bulmaya çalışacağız adım evet. adımla. Evet dediğim gibi programın ikinci yarısında da bunu konuşuyor olacağız. Maratonla Hı -hı. E, aslında nasıl e, bir bağ olduğunu projenin bunu konuşacağız adım adımdan e, bir koşucuyla aynı zamanda STK temsilcimizle. E, Gözde çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için e, ve tüm Hı, emeklerin için buğdaydaki e, tekrar konuşmak üzere. İyi yayınlar, teşekkürler. Şimdi ikinci konuğumuza dönmeden önce kısa bir müzik arası vereceğiz. Daha sonra sohbetimize devam ediyor olacağız. King Floyd'dan dinledik, Run Like Hell, e, aradan önce e, Gözde ilginle konuşmuştuk, Buğday Derneği'nin e, iletişim koordinatörü ve Doğa Dostlu Kent Bahçeleri projemizden ve onun ilk ayağı olan Tohumlar Kampüse kampanyasından bahsetmiştik. Şimdi onun da e, dediği gibi yaklaşan bir maraton var ve burada adım adım yardımseverlik platformu yine e, daha önce yaptığımız işbirlikleri gibi e, Tohumlar Kampüse kampanyasının yararına koşuyor olacak. Şimdi bu platformdan e, buğday STK sorumlusu Eren Örs telefon attığımızda Eren Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Adım Adım bizim çok aslında yakın ilişkide olduğumuz bir platform. Daha önce Tatuta projemizde, Tohum Takas projemizde ve Sağlıklı Gıda Her Çocuğun Hakkı projemizde bizim yararımıza koşmuştu Adım Adım platformu. Ancak yine de yabancı olabilecek dinleyicilerimizin de olabileceğini düşünerek adım adımın nasıl işlediğini bir sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ee, öncelikle adım adım e, nedir diye bir sor soru gelirse ee, Adım adım e, gönüllü amatör sporculardan kurulu bir topluluk Yani bir e, vakıf, dernek, ticari bir kuruluş değil Tamamen amatör, gönüllü sporcular Bu kişiler niçin bir araya gelmiş bir amaçları var İnsanların hayatında fark yaratmak Zaten sloganımız da iyilik peşinde koş Bu farkı nasıl yaratıyoruz Toplum yararına olduğunu düşündüğümüz Hareketler Projelere dikkat çekiyoruz Farkındalık yaratıyoruz yani Temel olarak Kimiz ve amacımız ne İyi böyle özetleyebiliriz hı hı. Bunu gerçekleştirmek için de Bir araca ihtiyaç var Bu da nedir Yardımseverlik koşusu yani işin temelini bu oluşturuyor. Yardımselerlik koşusu da bireysel bir etkinliği yani koşuyu toplum yararına bir etkinliğe dönüştürüyor. Yani yaptığımız şeyi temel olarak e, bu şekilde açıklayabiliriz. E, dediğim gibi bir takım toplum yararına e, projeler tespit ediyoruz. Ve e, yılda iki kez yardımseverlik koşusu yapıyoruz. Yani iki kez bir yarışa katılıyoruz. Bu İstanbul Maratonu ve Antalya'da düzenlenen Renatolia Maratonu. Bu koşularda çeşitli STK'lara, farklı projelere bağış topluyoruz. Benim de daha önce Antalya koşusunda adım adımla beraber tohumlar kampüse, pardon, Tohum Tokas ağımız için koşmuşluğum vardı. Benim de hani kendi gözlemlerimi aktarmam gerekirse etrafınıza yaptığınız bir yardım çağrısıyla bu koşuda koşacağınızı etrafınızla paylaştığınızda ve hangi amaç için koştuğunuzu paylaştığınızda bununla ilgili sizin de o projelere yardım topluyoruz. Toplamanız mümkün ve gerçekten bizim dediğim gibi bahsettiğim bu geçmiş projelerde Tatuta'da olsun Tohum Takas alanında olsun çok çok büyük katkıları oldu adım adımın verdiği bağışların ve bu yardımseverlik koşucularının yaptığı katkıların dediğiniz gibi şimdi yaklaşan bir İstanbul maratonu var 15 Kasım'da koşulacak siz hem STK sorumlususunuz ama bir yandan siz de koşacaksınız. Bir de sizden Tohumlar Kampüsü projemizde destek olmak neler ifade ediyor? Bunu dinleyebilir miyiz? Evet, yani to Tohumlar Kampüsü kampanya kampanyada olarak Tohumlar Kampüsü diye düşünüyorum. Yani ana proje Doğa Dostu Kent Bahçeli. Evet, evet. Yani bunun bizde yarattığı heyecanı şöyle özetleyeyim. Yani günden güne... E doğallıktan, sağlıklı olmaktan uzaklaşan bir yaşamımız var. Yani bu şekilde gelişen bir e, döngü var. Bunun nedeni de üretimden yani kendi elimizle bir şeyler üretmekten uzak olup başkalarına teslimiyet, tüketime teslimiyet şeklinde bir yaşamdan dolayı olduğunu düşünüyoruz. E, bu döngüyü kırmak için de ve de bunun getirisi sağlıklı bir gıda, sağlıklı bir yaşam. Bu döngüyü kırmak için bir şekilde üretim sürecine dahil olmak önemli diye düşünüyoruz. Yani bu doğal dostu kent bahçeleri projesi de Tohumlar Kampüsü kampanyasıyla tam olarak bunu hedefleyen bir proje. Ee, o yüzden hani bizim için önemli bir proje, toplum yararına olduğunu düşündüğümüz bir proje. Sonuç olarak bu bizim için bir iyilik peşinde koş projesi. <gülüyor> e, dediğiniz ee, gibi de... şehirler bizi tüketici haline getirmiş vaziyette. E, sizin anlattığınızda bizim hep üstüne basmak istediğimiz bir terim. Türetici olma yolunda aslında gıda üretimi çok önemli bir yer kapsıyor. Bunu şehirde de yapılabileceğini e, göstermek için e, sizin de katkılarınızla devam ediyoruz. Evet. Bir de Önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta, hani proje sadece bir bahçe oluşturup orada bir şeyler yetiştirmek değil, aynı zamanda gıda topluluklarını destekleyen, onları teşvik eden, gıda topluluklarının temelini atan bir proje. Ve de buğdayın daha önceki bütün projelerinde olduğu gibi sürdürülebilirlik e, ön plana çıkıyor. Çünkü bir bahçecilik kitabı da hazırlıyor, eğitim materyali, yani... E, bir alt yapı hazırlıyor ve mahallelerde başka parklarda da bunu sürdürülebildiğini bu şekilde sağlamış oluyor proje ya bu heyecan verici bir şey Hı. herkes için öyle olmalı bizim için de öyle bir ilk adım gibi görüyoruz biz de aslında bu projeyi ve tohumlar kampüse kampanyasını burada atılan bu ilk adımdan sonra dediğiniz gibi daha sürdürülebilir bir şekilde bu bahçelerin devamı ve aslında gıda ile bir farkındalık yaratıp aramızda tekrar bir bağ kurup üzerine biraz daha fazla düşünmeye aslında teşvik ediyor olacak ve inanıyoruz ki ondan sonra ileriki adımları da zaten kendiliğinden geliyor olacak. Şimdi zaten yaklaşıyor son kayıtları maratonun. Bir kısaca nasıl kayıt olunabilir, nereden kayıt olunabilir, son tarihler neler sizden dinleyebilir miyiz? Tamam ben bunu anlatayım. Hem de adım adımın. Baş kampanyası sürecine dahil ederek anlatayım, İkisini Tabii. bir arada madde madde. Hı hı. Ayrıca şey söylediğim hani bizim adım adım nokta web sitemizde bütün bunlar hani detaylı olarak anlatılıyor, çok net madde madde. Yani ilk yapacağınız şey sizin dediğiniz gibi bir koşucu adım adım çatısı altında bir yardım koşusu yapmak istiyorsa maratona kaydolması lazım. Şu anki maratonumuz 15 Kasım'da koşulacak olan 37. İstanbul Maratonu. Ee, herhangi bir arama motorundan İstanbul Maratonu diye yazdığınızda zaten web sitesi karşınıza çıkacaktır. Orada çeşitli kategoriler var 10, 15, 42. Herhangi birine hani düzeyinize göre kaydolabilirsiniz. Koşmanız da şart değil. Yürüyerek de 10 km yürüp sererlik koşusu yapan da çok insan var. Oradan e, elektronik form doldurarak e, kaydoluyorsunuz. E, i̇kinci adım antrenman yapıyorsunuz koşu tarihine kadar. Adım adımın da düzenlediği antrenmanlar var. Çaylaklar grubu var koşuya yeni katılanları, yeni koşmaya başlayanları destekleyen. Üçüncü adım yine çok basit adım adım web sitesine girip projelerimizin listesine bakıyorsunuz hani gönlünüzden geçen sizin ilgi duyduğunuz hangi proje varsa o projeyi seçiyorsunuz şu an 8 tane farklı proje var kapsamımızda. Ee, tabii ki şu an tohumlar kampüse olduğu için e, tohumlar kampüse için koşmanız tabii <gülüyor> e, bizi çok sevindiriz. Diğerlerinden de örnekler verebilir miyiz bu arada çok kısaca kimler var diye? Tabii ki, tabii ki diye? Neyin, e, e, bir projesi var e, çocuk baba ilişkisini e, ele alan temanın ormanlarla ilgili bir projesi var. Türk uh, uh, eee Omoilik Derneği'nin yine Akülü Sandalye uh, projesi var. Gençlerin uh, eğitimiyle ilgili uh, toplum gönüllülerin projesi var. Hmm. Koruncuk'un eee uh, kimsesiz ee, korumaya muhtaç çocuklarla ilgili bir projesi var. Akut'un hayat kurtarmayla ilgili bir projesi var. Hı hı. Son derece geniş ee, bir yelpaze var aslında. Ee, evet çok karşımızda. farklı konular, farklı projeler. istenilen seçilebilir. Hı hı. Ee, bir sonraki adımda yarış tarihinden birkaç gün önce bağış mektubunuzu yazıyorsunuz. Etrafınıza bunu yayıyorsunuz. Ee, bu önemli bir şey. Herkese göndermek lazım. Yani acaba ondan yanıt gelmez mi çekilmek doğru değil bu konuda. Ee, beşinci adım, en eğlenceli adım. Toplu olarak yarışa katılıyorsunuz. O günü yaşıyorsunuz. Altıncı adımda takip mesajınızı atıyorsunuz. çevrenize ben şunu koştum, bakın bu kadar da bitirdim gibi. Yedinci adımda da sertifikalarını gönderiyorsunuz bağışçılarınızın. Teşekkür ediyorsunuz. <gülüyor> çok güzel anlattınız gerçekten adım adım burada da e, nasıl kaydolacağıyla ilgili e, ben de zaten burada olacağım biz de Buğday Derneği'nin içinden kişiler olarak da e, sizinle beraber koşuyor olacağız. E, çok çok teşekkür ediyoruz programa verdiğiniz katkılar e, ve adım adım Lütfen. buğday bağlantısında e, yaptıklarınız için Eren Bey. Ben teşekkür ederim. Evet programı her hafta olduğu gibi %100 ekolojik pazarlarımızın duyurusuyla kapatalım. Ancak bayram nedeniyle programda bir değişiklik var. Bunu not edelim. Bugün kurulan Bakırköy pazarımız ve cumartesi günü kurulan Şişli Feriköy ve Beylikdüzü pazarlarımız bu hafta sonu kapalı olacak. Ancak pazar günü kurulan Kartal ve Küçükçekmece pazarlarımız sizleri bekliyor olacak. Bu vesileyle tekrar hepinize de iyi bayramlar diliyelim ve programı kapatalım. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. hoşça Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Açık Radyo Program Destekçisi olun.